ancak meşhur olan, e, sünnet dendiğinde ilk akla gelen e, mana Nebi sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen onun her sözü, onun her fiili, onun e, tasvibi, ikrarı, tasdiki, onayı. E, bu ehli hadisin sünnete getirmiş olduğu tarif. Fukahanın sünnet dediğimiz zaman fukahanın getirmiş olduğu, fıkıh alimlerinin getirmiş olduğu sünnet tarifi ney?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 İmam Mervezi'nin sünnet kitabı var. Ve onun dışında birçok ilim ehlinin bidatlere karşı, bidat ehline karşı, munharif itikad ve akidelere karşı yazmış oldukları kitaplarına isim ismi vermişler? Sünnet ismi vermişler. Bir de sünnetin diğer bir manası var. O da bidatın dinde sonradan eklenen şeylerin karşıtı olan manasında kullanılmakta.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 Kitabın adını hatırlayan var mı? Onu söyleyelim. Şerhu, hayır, şerhu İ'tikadi Ehli Sünne ve'l Cemaa. Kitabın adı Sünnet ve'l Cemaat'in İ'tikadının Şerhi, açıklaması adlı kitap. Bu kitapta imam Laka'i Fudail İbn Uyad selefin önde gelenlerinden Fıdaylı ibn-i şöyle dediğini naklediyor. Diyor ki, Fıdaylı ibn-i İyyad diyor ki, Rahimahullah, İslam ve sünnet üzere ölen ne mutlu. Ölene müjdeleyin. Ona müjdeler olsun. Feizâ kâne kezâlik bir insan çayet diyor. İslam ve sünnet üzere ise. Sadece İslam değil arkadaşlar bakın. Çünkü herkes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 Sünnet üzerinden yaşıyorsa, Kur'anı Sünnet ile anlıyorsa, diyor ki Fudaylimin ayet, fal yuxir min qauli min qaul maşa allah. Bu insan diyor sürekli ne yapsın, maşa allah desin. Yani kendisine nazar değdirmesin, ayakları kaymasın. Bu yol üzerinde ne yapsın, Sebat etsin ki. Çünkü üzerinde bulunduğu nimet, çok büyük bir nimet. Yine Ebubekir radıyallahu anhu onun şöyle söylediği rivayet ediliyor. Diyor ki Ebubekir radıyallahu an lestu tariken şey'en kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amelu bihi illa amiltu bihi. Diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amel ettiği yaptığı şeylerden bir tanesini dahi bırakacak değilim. Yani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 Deyesin ki ben senin evine gelmiyorum. Ya seni ziyaret etmiyorum. Yahut dükkanına gelmiyorum. Çünkü sen bu konuda Allah'ın emirlerine, Resulü'nün sünnetine ne yapıyorsun? <gülüyor> Muhalefet ediyorsun. Ve insanlar da senin bundan dolayı ona gitmediğini ne yapacaklar? Bilecekler. İbn Battah yine selefin büyük alimlerinden. Onun da İmam Lalakai gibi bakın İmam Bat şey e, Seyyah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 bu eseri kitabında zikrettikten sonra neydi kitabında da arkadaşlar? <gülüyor> el ibane el ibane An atil fırka. En-Naciye. Ne demek İbane? ibane beyan, açıklama demek. Fırka-ı Naciye'nin itikadını açıklayan kitap. Beyan eden kitap. <gülüyor> Diyor ki, İbn-i bakın ne kadar merhametli, bizlere hitap ederek, kitabında bunu zikrederek diyor ki <gülüyor> Ya İhvani Hâzâ es-siddiqul-akbar yetekavvafu alâ nefsihiz ziyg in huve kâlefe şey'en min emrihi sallallahu aleyhi ve sellem Ya İhvani diyor Ey dostlarım Ey kardeşlerim, Ey arkadaşlarım Bakın Ebu Bekir diyor radıyallahu an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 Bu toplumun diyor bu zamanın halkları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle ne yapıyorlar? Alay etmeye başladılar. Yeszehziuna <gülüyor> bi peygamberle alay ediyorlar. Ve bi evamirihi ve onun emirleriyle alay ediyorlar, küçümsüyorlar. Ve tebahavuna bi muhalafatihi ona muhalefet etmekten gurur duyuyorlar. Muhalefet etmeyi böyle apaçık bir şekilde izhar ediyorlar. Ve yezharuna bi sunnetihi sünnetini alay alıyorlar. Diyor ki, yani bunların durumu ne olacak? Kendi döneminden bahsediyor. İbn-i bundan Bundan yıllar önce İbn-i Batta Yani şayet biz de diyoruz ki İbn-i bu dönemde yaşayan insanları görseydi ne derdi? Artık yani sünnete temessük etmiş, sünneti uygulamaya çalışmış insanların toplumda tamamen yerinin olmadığı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 Hataya düşmekten diyor, allah Allahu Teala'ya niyazımız, allah Teala'dan dileğimiz, bizleri hataya düşmekten korumasıdır. allah Teala bizleri hatadan korusun. Ve suel amel ve kötü amellerden ne yapsın? Korusun, kötü amellerden muhafaza eylesin. İbn-i da az önce Ebu Vakir radıyallahu anh sözünün akabinde ne yapmış? Bu nasihatte bulunmuş. Yani onlar arkadaşlar, sünneti olan bağlılıkları, onların sünneti olan bağlılıklarını,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 eee etmeye çalışırdık. Şimdi hadislere dönelim arkadaşlar. 7. hadiste kalmıştık. Ebu Musa radıyallahu anhu tarrivat ondan hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inna mesale ma ba'atani Allahu bihi min el-huda ve'l-ilm kemethal ghaifin asaba ardan fekanet minha ta'ife tun Diyor ki Allah Teala'nın beni diyor kendisiyle gönderdiği hidayet benimle gönderdiği ilim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 Tabi diyor bu yağmurun diyor indiği toprak farklı farklıdır. Öyle değil mi? Diyor, kimi topraklar vardır ki? Fekâret minhâ taifetun tayyibe. Toprağı güzel. Kalitelidir. Yani yağmur ne kadar çok yağarsa yağsın. <gülüyor> toprak kaliteli değilse ne olmaz? Oradan ürün çıkmaz. Dün bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki memlekete gittim. Orada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 Aleset olsun. Bir de çok, bir çeşit toprak var ki innamehiye kı'an düz bir toprak. Latumsikuma an ve latumitukala. Ne üzerine düşen yağmuru, yağan yağmuru emip nebatat. Çayır, otlak, çayırlar, meralar çıkıyor. Yani ne suyu emip bunu çıkartıyor, ne de suyu ne yapıyor? Üzerinde tutuyor. Yani ne öyle, ne böyle. Hiçbir faydası yok bu toprağın, bu manada. Şimdi biz sallallahu aleyhi ve niye bize bu dersleri verdi? Bize burada tarım dersi vermiyor. Toprağın çeşitlerini anlatmıyor. Bunu lisede okuduk. killi toprak, kireşli toprak değil mi? burada diyor ki, Allahu Teala'nın beni gönderdiği ilim, hidayet...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 o öğrendikleriyle de insanlara ne yapan fayda veren, öğreten kimsedir. Yani en üst tabaka bu arkadaşlar. Vesselam'ın geldiği, Allah'ın kendisiyle gönderdiği o hidayet o net öğrenildiği ve tatbik edildiği takdirde neye benzetiyor Allah Rasulü s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s.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 Sekizinci hadis, Cabir radıyallahu anh'ın hadisi, قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meselî ve meselukum ke raculin ev kadenâ ra. Diyor, benim size olan diyor, misalim, ateş yakan bir kimse gibidir. fe cealel cenâdibu vel ferâşu yaka'ne fîhâ. Bu ateşe nâbır arkadaşlar, Nebi Aleyhisselatü'nün diyor ki,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 Yani sizleri ne yapıyorum? Helak olmaktan, ateşe düşmekten koruyorum. Ve ana ahidun bi hucazikum anin nar. Sizleri diyor elbiselerinin eteklerinden, paçalarınızdan tutup ateşten koruyan, sizleri çekip almak istiyorum. Ve entum tefelletune min yedey. Siz ise elimden kurtulup kaçmak istiyorsunuz. Yani tasvira bakın arkadaşlar. Nebis alsa nasıl benzetiyor? Ben diyor ateş yakmış...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 misaliyle sünnete bağlı olmayan, sünneti tatbik etmeyen insanın misali bu hadiste çok güzel bir şekilde tasvir ediliyor. Dokuzuncu hadis yine Ca Cabir radıyallahu anh hadisi Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emara bi la'kil asabi' ve sahfa. Diyor ki, Cabir, "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemek yendiğinde parmaklarını yapma emretti, yalamayı emretti ve yenilen tabağı da yalamayı emretti."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 O bulaşan kiri, lekeyi o lokmadan uzaklaştırsın. Sonra ne yapsın? Ve <gülüyor> liekulha onu yesin. O yere düşen lokmanı ye. Ve la şeytan. Onu şeytana bırakma diyor. Bakın arkadaşlar, şeytan insanla her halinde beraber. Besmele çekmeden yemeğini yersen senle beraber. Değil mi? Aleyhisselam ödüyor. Sabah namaza kalkmadın, seninle beraber? Yere lokman düştü, o lokmayı yemedin, bıraktın. Kime bıraktın onu? Aleyhisselam'de şeytana bıraktı. Wallayam sahiyeh daha bilmin değil, <gülüyor> hatta el aqa Diyor elini yalamadan ne yapmasın mendile silmesi? Fakat o Allah'ı diliyor. O diyor bereketin nerede olduğunu ne yapmaz? Bilemez. Bir rivayette diyor ki, "İnne şeytanı, yahdur ahadakum, عند كل شيء من شأنه. Şeytan sizlerden birinizin yapmış olduğu bütün işlerinde hazır bulunur. Şeytan, yani sen tuvale giriyorsun, Allah'a sığınıyorsun, Allah meni yardı bu kimden? Alkabir Evlisin hanımınla ilişkiye gireceksin, şeytandan Allah'a sığınıyorsun. Yani şeytan her an senle beraber. Hatta yahdurahu, عند تعامه diyor ki. Aleyhisselam yemek yerken bile şeytan gelir, hazır olur. Fayda sakatatmin ahadi kumun lokma, sizlerden birisi ne diyor? Lokması düştüğü anda, elindeki şey yere düştüğünde, fal yumut bir hamin ada. Diyor o yere düşen şey bulaştığı o leke, çöp ne yapsın onu atın diyor, kenara, onu izale edin. Geri kalanını ne yapın diyor? Fal yakula yein. Valla da hali şeytan ve şeytana bırakmasın. Demek ki yani şeytan bundan.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 قال <gülüyor> diyor ki İbn Abbas, ey insanlar! Nebi Aleyhisselatü Vesselam, İbn Abbas diyor ki Nebi Vesselam bir keresinde ayağa kalktı ve bizlere bir vaaz-ı nasihatte bulundu ve dedi ki ey insanlar, sizler Allah-u Teala tarafından çıplak ayaklarınızda ayakkabı olmadan, ayaklarınızda çıplak yalın bir şekilde... Ve sünnetsiz bir halde ne yapacaksınız? olacaksınız, Bir araya toplanacaksınız. Yani o gün çok şiddetli olacak. Hatta Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh dediği zaman yani insanlar birbirine bakarlar. Ey Allah'ın Resulü diyor Ayşe <gülüyor> radıyallahu anha. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Ayşe Ya Ayşe el emru a'azamu min en yehummehum zalik Ya Ayşe el emru a'azam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 Okuyor Nebise Sallallahu Aleyhi. Yav meyafirrul mar'u min ahih. O gün kişi kimden kaçar? Annesi. Ahih. Ve min ummihi ve ebih. Annesinden, Annesinden ve babasından. Ve sahibetihi ve beni. Arkadaşından, dostundan ve çoluğundan, çocuğundan kaçacak. Yani o gün çok şiddetli bir gün olacak. Ve herkes o gün haşrolunacak. Haşr Kema bedâne evvela halqin nu'iduh. Va'den aleyna. Diyor. Va'd ettiğimiz üzere...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 elbisesine büründürülecek. Kim arkadaşlar? İbrahim Aleyhisselam. Yani o çıplaklıktan kurtulacak ilk olan insan İbrahim Aleyhisselam. Ela ve innehu seyu'a birerjalen min ummeti. Ümmetimden diyor bazı insanlar getirilecek o gün. Burada bir uyarı var Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den. <feyûkhellü bihim ve'teş şimal> Onlar tutulacak böyle sol tarafa atılacak. Ateşe atılacak fâ ekûlû yâ rabb ashâbî diyâle ki bunlar benim ashabım. Buhari'nin rivayetinde usâhihâbî diye bir rivayet de olduğu söylüyor İbn Hacer. Buhari'nin şerhinde Buhari'de zannedersem böyle bir şey var. Yani bunlar benim ashabımdan bazıları. Diyor ki Allah Teala peygambere fe yekûl inneke lâ tadrî ey Muhammed.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 Onların sen vefat ettikten sonra, senden sonra onların ne yaptığını sen bilmiyorsun. Ama hala utanmadan kalkıp çıkıp ne diyebiliyorlar? Bu vahhabiler şöyle, bu vahhabiler böyle şefaat inkar ederler. İşte peygamberi sevmezler. Böyle insanları ne yapıyor? Aklını başını çelmeye çalışıyor. Onlara iftiralar, insanların hakkında iftiralar ileri sürerek bir takım kimseleri kandırmaya çalışıyor. Faqulu kema qala al-abdus salih diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ben de Allah Teala'ya şöyle derim. Ve kuntu aleihim shahidan ma dumtu fihim. Ben onların arasında olduğum sürece şahit evet şahitlik ederim onların yaptıklarına. Şahidim. Artılarına ve eksilerine. Bu kimin sözü arkadaşlar? Hazreti İsa'nın sözü. Hazreti İsa'ya Allah Teala diyor e, en tequltel insanlar Sen mi söyledin insanlara Ey İsa Allah Teala soracak ahirette kıyamette Çek, hesaba çekecek İsa Aleyhisselam'ı bile. Yani o günkü durum Peygamber Aleyhisselam'ın Ashara Radıyallahu Anh'a dediği gibi vahim bir durum. İsa Aleyhisselam'ı hesaba çekecekler. Sen mi söyledin insanlara? İttehuzuni ve ummi ilahain min dunillah. Beni ve anamı Allah ile birlikte ilahlar edinin diye sen mi söyledin? Bu sözün sahibi sen misin Ey İsa?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 Ben vefat ettikten sonra onların ne yaptığını bilmiyorum. Ben onların arasında bulunduğum sürece o, o döneme şahidim. فَيُقَالُوا لِي اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ اَعْقَابِهِمْ مُنْ ذُفَارَقْتَهُمْ Ve bana denecek ki sen onların yanından ayrıldığın zamandan itibaren onlar gerisin geriye ne yaplar? Dinden döndüler. Dinden ayrıldılar. Hemen son İki hadisimize geçelim ve bu bahsi bitirelim. 11. hadis an Ebi Sa'id Abdillah ibn-i Mugaffel anh. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil khaz. Hadisi rivayet eden Ebu Sa'id Abdullah ibn-i diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam taş atmayı yasakladı. Sapanla elle. Ve dedi ki diyor innehu la yaktulus sa'id ne bu attığın şey av öldürür av yakalarsın bununla. Wala yanfa'ul adu. Ne de düşmana zarar verir. Wala yafqa'ul ayn. Ve ve innehu ayn. Ama diyor buna haber yapsa yapsa birisinin gözünü çıkarır yani. Ve <gülüyor> yaksiru ve diş kırar birisinin dişine hesap eder dişini kırar. Yani bundan başka bir faydası olmaz senin açısından yani. Ve fi riva rivaye en qareeban İbn Mugaffal Yine rivayette Bukhari ve Müslim rivayeti. Bu sahabenin bir akrabası yani sahabe ona diyor ki taş atma böyle oynamayın. Yani. Böyle atıyor mercimek günde almış bir şey oynuyor yani. Bazen insanlar böyle atar. Öndeki insanlar atıyor böyle. Yasak bu yani. Peygamber asisinin yasaklamış. Fenehahu <gülüyor> sahabe diyor ki yapma. <gülüyor> ve kal inna sallallahu aleyhi ve sellem neha ona diyor ki peygamber bunu yasakladı yapma bunu. Ve kal inha la tasidu saydan. Thumma aada fekal وحدثك ان رسول الله aleyhi ve sellem neha an sonra hut tahzuf abada Sana peygamber aleyhissalatu vesselam bunun bir bununla bir av yakalamayacağı rivayetini söyledim. Peygamberin bunu yapmaktan seni alıkoyduğunu söyledim. Sen hala atıyorsun. Diyor ki la ekellemuka abada. ne diyor konuşmuyorum. Küstüm seninle ebede. Kıyamete kadar konuşmayacağım seninle. Ölene kadar konuşmuyorum seninle diyor.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 İbn el-Hattab, öpüyor Hacar'ı. Cemal İbn el-Hattab, esvedi öptüğünü gördüm. Ve يقول inni a'lemu annaki hajar ma tenfa'u ve la tadur. diyor ki, biliyorum ki ey, ey siyah taş, ey Hacar el-Esved. Biliyorum ki sen la tenfa'u ve la tadur. Sen ne fayda verebilirsin ne de bir zarar verebilirsin. Bugünkü kabir perestrelere, bugünkü türbelere gidip onun böyle demir Kepenklerine, demir korkuluklarına sürünen, sürtünen, çoluğunun çocuğunun affedersin iç çamaşırlarını getirip oraya sürüp ondan medet uman insanlara bir cevap arkadaşlar. Hani deminden dedik ya bu kitaplar evde olsa insanların evinde okusalar bunları bunlar olmayacak. Şeytan insanları bu kadar kolay kandıramayacak. Şeytanın davetçileri <gülüyor> bunu başaramayacak.